Evet 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Burnu tıkalı bir vatandaş evet, olarak yani böyle bakmayın sesinin gayet enerjik ve canlı geldiğine. Fena <gülüyor> halde hastalanmış. Artık Bu ben ben de ben de ufacık bir odaya onunla girerek bir <gülüyor> dur bakalım <gülüyor> <Ee> şeyi hastalığı <gülüyor> kanma kapma potansiyelimi ölçeceğim bugün yok artık kapmazsın 10 gün oldu inşallah dur yani, bakalım hiç de belli oldu. olmuyor bu tür şeyler Ömer ya yani. evet feci bir salgın ha, hasta meclim. hasta olmayan kalmamıştı ben de olayım bari evet. ee, harika bir e, hard rock programı oldu ee, gerçekten çok çok ünlüler e, var bunun yanında yeni keşfettiğimiz gruplar ee, Yeni Keşifler'de en az ünlüler kadar iyi çıktı. Evet, aynen. E, hiç adını duymadı, duymadığımız e, o gruplar. Liberty and Justice ile başlıyoruz. Liberty and Justice zaten 2012'deki, 2012'deki değil mi? Evet. Hell is Coming Back to, uh, Coming to Breakfast albümüyle programımıza konuk olmuştu. Aynen. E, bu değişik bir e, şey, e, proje. Justin Moore ile Patrick e, Marchand e, bu grubun beyniydi. Şimdi dili geçmişte konuşuyorum. Önce Ayrıldılar. Patrick Merchant ayrıldı. Aynen. Ee, Justin burada en son albüme kadar yani şu andaki EP olan Life Songs'a kadar e, grupta gitar çalmaya devam etti. E, kimlerle çalışmamışlar ki? Lou Gramm'le çalışmışlar. Chris Jericho'yla, Phil Collins'la gitarda. Sebastian Bach, e, Michael Sweet... Artık bu adamların gruplarının isimlerini vermiyorum. Evet, yani bu programı dinleyip de bu adamlar kim <gülüyor> diyen varsa <gülüyor> e, yeterince başarılı olamamışız. Bu grupları tekrar baştan çalalım diyeceğim. E, Jack Russell, CJ Snare pardon. Yani bu adamların daha önceki albümlerinde konu olmuş. 91 yılından beri müzik yapan bir evet, e, Christian Hard rock. diyoruz. Diyan Christian hard rock. Christian Rock. Um, yeni albümle tekrar karşımızdalar 2013'te bir double e, CD çıkarmışlardı Sigar Chronicles diye dediğim gibi artık Justin Moore grupta değil e, Dümene bu sefer e, J.K. Northrop geçmiş e, ve J.K. Northrop e, gerçekten e, son derece e, başarılı bir e, yani, gitarist diyeyim e, inanılmaz e, şey e, aktif Çeşitli gruplarda şu ana kadar programımıza en az dört kere e, konuk olmuş bir e, gitarist. E, artık projeyi anladığım kadarıyla bir, bir tarafından tutup J.K. Northrop götürüyor. E, ve e, J.K. diyeyim çünkü uzuyor. J.K.'in <gülüyor> daha önce albümlerde çalmıştı da var. Grubu gayet tanıyor. Neden böyle bir e, değişikliğe e, ihtiyaç duyuldu? Ve o, devam etme kararı aldılar. Evet. O da ilginç. Yani, yani kurucular gitmiş... Ve burada yani dediğin gibi Justin Moore'un olmayıp da J.K. Northup'un olması ilginç geldi bana. Artık birçok vokaliste çalışmıyorlar. Tek Laurie evet. Warley diye bir şeyleri var, vokalistleri var. Yani daha bir grup şeyine, yapısına oturmuş Liberty and Justice gördüğüm kadarıyla. Yani koplama e, Top, şeyden evet. uzaklaşmışlar evet. bir gruba dönüşmüşler ya. ama yine de yani ne kadar gerekliler orada tartışırım ya, iyi müzik yapıyorlar ha iyi bir iyi. hard rock bu Ömer yani e, bunda, bu müzikten yapan çok grup var e, bunu kabul ederim e, yeni bir şey yok Liberty and Justice fakat Liberty and Justice'in ortaya çıktığı yıl olan 91'deki şeyi müzik dünyasını düşündüğünde işte o grunge'ın bütün hard rock'ı Bütün sleazy e, her türlü melodik rakı sildiği dönemi düşündüğünde bu adamlar 91'de ortaya çıkıp bir şekilde yaşamayı başarmışlar. Tamam eyvallah yani değişik solistlerle bir proje şeklinde yürüyüp gitmiş olay ama anladığım kadarıyla şimdi birazcık daha bir grup haline alıyor. E, Life Songs bir EP dediğim gibi e, ve e, çok yakında e, bunun albümü de gelecektir e, eminim ki. İşte bir EP ile biz hazırız kardeşim biz geliyoruz diyorlar. American Oriented Rock şeyi var. Melody Hard Rock. Melodic hard Rock tabii dediğin gibi Melody Hard Rock şeyi var, yatkınlığı var. Ve yani işte gitarlar tabii ön planda, gitar müziği bu. Ondan sonra Welcome to the Revolution gibi çok hoşuma giden bir şarkı da çıktı. Ee, şeyde, Herhalde. albümde. Yani şey, <gülüyor> hoş, Liberty and Justice. Sadece ruhuna aykırı. Hard <gülüyor> Rock'ın. Hard Rock'ın ruhuna aykırı diyorsun. Bu şey yani bir grup müziğidir mi diye söyledim bunu. Neden? Yani grup Aykır. müziği hem de Christian olarak. Ha Christian olarak. Christian, ama Christian Hard Rock'ta artık nerelerden nerelere. Christian metal yapan bile artık yani, bu yani. Bir hayır düşündeki... metal müzik çünkü daha dinsel öğleler iş, işleyen e, müzisyenler tarafından yapılıyor zaten. Hani, evet. Yani metal müzisyenlerine baktığında zaten onların çok da bir underground ya da protest bir yanları yoktur. Evet. Hani yani hiçbir zaman olmadı yani. Hı hı. Megadeth falan hani onlar biraz daha şey dışında hani thrash metali, çıkartırsak ev metal grupları genelde yani hani çıkıyor dediği yani, gibi şey çıkıyor. öyler ama ama harzaka yani 70, felsefe olarak özellikle diyorsun. 65'ten sonraki harzaka baktığımızda hani 93'e kadar olan harzaka baktığımızda bilmem bunların Yok. pek Dünya ötesiyle pek alakaları yok, yok. Yok, hayır. Yani dediğin gibi hatta dü dünya eee şeylerle alakaları dü dü Dünyevi, dünyevi şeylerin hani en uç yani noktasında. Ee, ama dediğin gibi öbür dünyada pek şeyleri yok. Ya o yüzden hani ruhuna da aykır çünkü. Ya, peki Söyledi e. söylediğini hiç düşünmemiştim ama söyleyince gayet mantıklı geliyor kulağa. Doğrusam ben dan beri de bunlar onu evet. Biraz bir da onu devam ettirmek için de evet. devam ettiriyorlar evet. Yani evet. Böyle de bir şey var ve burada bir boşluk var. Çünkü çok da yok Christian evet. hard rock. Yok. Yani çok iyi gitaristler oluyor. Dediğin gibi daha böyle gospel'in evet. türevini Aynen. yaratıyor onlar Aynen. gitarla. Ama dediğin gibi metal var. İşte Stryper filan falan gibi böyle ağdalı. Yani ee... olmasa da Iron Maiden'da olsa, bilmem ne de olsa baktığımda zaten sözlerine de baktığımda çok da şey değil yani protest değiller. Doğru. Yani ev metal protest değil yani. Evet. Ama hard rock protest. Hard yani. rock hard, hard, hard, hard, hard rock protest hard rock dediğin, yani. Dediğin gibi yani. Toplumun daha protest. Evet Liberty and Justice'in in Life Songs e, EP'sinden You Got Love dinleyeceğimiz parçalar. Evet programımıza başlayalım. Evet çok çok zaten tecrübe kokan ve çok çok iyi bir prodükte edilmiş. Belli. Tabii aynen. Parlak bir prodüksiyonu var. J.K. Northup yine iyi bir iş çıkarıyor. Keşke eskilerden Justin Marta grup bu projesine dahil olsaydı demeden edemeyeceğim. Sırada Danimarka İspanya. Ortaklığı ortaklığıyla diyelim. yani çifte vatandaşlığıyla e, ortaya çıkmış Malakostumbre var. Malakostumbre İspanyolca e, dilimize çevirirsek kötü alışkanlık e, demekmiş. E, Eduardo Lacarta vokallerde, Emil Zohnesen ve Soren Torup gitarlar, gitarlarda. E, Nils Paridon Basta ve Thomas Hötlün da davulda. <gülüyor> yani kendi içinde Shotgun Revolution'dan Martin Frank da kayıplarda bulunmuş. Genelde İngilizce şarkı söylüyorlar. Yani Low Lou Sand zaten evet, şeyin evet. adı. Fakat vokalistin İspanyol olması nedeniyle... İspanyolca da var. Arada İspanyolca laf da sokuşturuyor. O çok hoşuma gitti. Yani çok orijinal geldi. Zaten gitaristler Danimarkalı olduktanın Danimarkalıların olanlarının bu işi yapanlarının ne kadar kaliteli olduklarını aynen, hepimiz aynen. biliyoruz çok kaliteli hani markalı gruplar var yani bir Pretty Mates yeter zaten ee, çok güzel kulağa iyi gelen gitar riffleri var ee, bu nedenle çok güzel rock e, şarkıları iyi hard rock şarkıları yazıyorlar ee, artık anladığım kadarıyla birazcık tecrübelenmişler de ama şey bir albüm beklemeyin böyle hani dümdüz bir albüm beklemeyin değişiklikler var e, şarkılarda adını söyle tarzlar birbirinden farklılaşıyor farklılaşabiliyor yani böyle hani dümdüz bir rock müziği dümdüz bir hard rock beklemeyin her şarkının birbirine benzediği bir şey değil e, o açıdan da hoş e, belki de hoş değil yani çünkü e, aynen bazı bazıları da yani bir albümde o tarz müziğin varyasyonlarını dinlemeyi sever. Aynen. Fazla böyle dolaşmayı, e, do dolaşmayı sevmeyebilir. E, Malakostum ve işte o e, belli bir e, merkezden çok dışarılara da taşıp değişik şeyler yapan e, bir grup. E, dinleyeceğiniz şarkı Enough of You örneğin bunların arasında en ortadaki. ortadaki <gülüyor> yaşa. Çok güzel e, söyledin. O açıdan. Bir de grup hakkında fazla bir şey de bulamıyorsun. Yani e, kendini bir şekilde E, müzik dünyasına kabul ettirmeye çalışan ve ikinci albümünü çıkarmış bir grup artık birazcık daha doğru dürüst bir web sitesine sahip olmalı en azından bir şekilde e, albümünü dağıtıp en azından e, yani onun hakkında bir e, albümü hakkında bir e, ne diyeyim e, sözün bir lafın bir e, dedikodunun dolaşmasını sağlamalı Yani yoksa kardeşim ben bu albümü çıkardım deyip de kendi başına albümü bir tarafa koyduğumda kimse gelip onu öyle almaz. bir şey artık ya? Kaldı i̇şte, mı? Evet yani ne bileyim ben yok birazcık yok da ya. dağıtmak gerek Ömer yani yok işte. Yok abi. Bak kal. bizim A.O.R. Heaven neler yapıyor. Bize alt tarafı bir insanla tanıştık. Bir e-mail adresi verdik. Kız sürekli şey atıyor bize. Yani Bilgi bir atıyor. şekilde bunun... Ama işte... yine de akılda kalıcılık artık eskisi gibi değil tabii yani. Tabii değil. Değil. Yani hala Çok fazla şey oldu, kalıcı dedi. gruplar var. Onlar evet. eski gruplar. Hala evet. Aerosmith, işte Metallica, hali işte Ganzonoz'lar birleşiyor haberi aylardır. Çıktı, aylardır dönüp dönüp duruyorlar. Blabbermouth'ta en önemli haber dedi. Yani birleştiler, bilet açıkladılar. 14 Nisan, 24 Nisan mı ne? Şey değil mi bu bir tane festival? Evet festival. 14-15 galiba. Solda alt biletler. Tabii. Bittah. Çıktı iki evet. saat sonra bitmiş. Ya Bunu şu anki grupların yakalayabilme ihtimali bence yok. Yok yok. Yani böyle bir e, ünü şu an bence ya pop olarak da baktığımızda yakalayabilme ihtimali yok. Yani bilet çıktıktan iki saat sonra yani 60-65 bin kişilik festivalin biletleri solda altı oluyorsa ve iki gün boyunca... Bence bun, yani bunlar onların yanında çocuk kalır yani. E tabi yani, yani e, o şüphesiz. Var bence yani. çıkmaz yani artık bir Les Deplins çıkmayacak bir Deep Purple çıkmayacak ben çıkacağına inanmıyorum. Yani olursa olursa da böyle bir fenomen ancak popta çıkar işte bu Adel model falan gibi yani, yani daha Adel değişik. Adel bile yaklaşamaz e, ya. Öyle mi yani diyorsun? Yok ya onlar yani. şey MP3 müzisyenleri diyorum ben. Yo şüphesiz MP3 müziği. MP3, MP3 satıyorlar. Evet. Yani gidip bir, bir stadyum doldurabilecek düzeyde. İşte bilmiyorum deli. Stadyumda dinlesen ne olur, dinlemesen de. Yok ki bir eğlence yok yani. Ortada, ortada duran, ortada bir aksiyon olan, oldun yok. gibi duran, o ortada şarkı söyleyen, tamam sesi güzel. Besteleri. E e... zaten e, hadi lafa açtın. Yani gerçekten bir festivalde de hangi grupların olduğuna bakınca E, yani sen ya. böyle eski grup arıyorsun yani gerçekten çünkü headliner dediğin gibi Esna. o eski Esna. grup oluyor. eski gruplar onlar yani. da yavaş yavaş gidiyorlar. E, gidiyorlar işte Black Sabbath işte bitiyor yani. yani. Ki aralarında en... Ölüyorlar abi evet. gidiyorlar evet. yani. Yani evet. bundan 10 sene sonra çoğunu görmeyeceğiz, görmeyeceğiz yani. yani. Gibi. Yani, Scorpions olmayacak, işte Iron Maiden olmayacak. olmayacak, Iron Maiden olmayacak. Evet. Judas belki Yaşam. Judas yaşamaz artık ya onlar da oldu. O, onun da onun, Hayır, da, onun yaşasılar onu... bile belki sahneye çıkamayacak. Yani, şey, Rob Halford'un sesi yapmaz herhalde artık o kadar mı? Yani gitariste bir şey olur, bilmem ne olur. Hı. Ki zaten biri tırtladı. Ay canım zaten dediğin gibi biri tırtladı. Yani. Bir de dediğin gibi, yani, hadi e, Glenn Tipton'a bir şekilde şey yapsam bile e, ben. Rob Halford'ın sesinin yetişeceğini düşünmüyorum. Evet. Yani. Rob Halford bitince de artık Judas başka bir vokalis i̇şte, bulmaz herhalde. İşte onu denediler gördük. Yüzlerine gözlerine bulaştı yani. yani. Abi o sesin yerine ne koyacaksın evet, Allah aşkına? Yok yok yok. Kolay mı ya? Yok dediğin gibi yani bazı grupların ya şeyleri yok, de değil. yok. Ya Bazı adamın yok işte. Adamın hem sahne duruşu. Evet, çok etki bir şey değil. De. Yani o kadar küçük boylu olmasına rağmen adam Kocu'da şey bambaşka şey. bir şey var yani. Yani Zaten orada bir aura işte. var evet, o adam. Evet, onu evet. onu başka bir evet. şeyle dolduramıyorsun. Dolduramıyorsun. dolduramazsın derim. Yani sesmesi önemli değil. O sesi çıkaracak adam bulursun. E Neler i̇şte var? işte şey oldu. Forner e, Kelle Hansen'i koydu. Hmm. Hiçbir zaman eskisi gibi değil ki çok iyi bir ses yani. Aynen çok Lou iyi. en iyi döneminin sesi evet, ama... yıllardır söylüyor. O seni Hansen'i çok beğenirim ama yok. Yok. Olmuyor kardeşim. E, ruh yok. Yok o ruh yok. Aynen. Aynen. Neyse ya acayip kod oldu. E, evet evet. Evet e, şeye dönelim Malakostum buraya bizim Danimarka İspanya ortak yapımı projesi. <gülüyor> no Olums and... Albümlerinin adı Enough of You'da dinletecekleri parçaları. Dinleyelim. much Your health will come Sonra The Power Theory, Power Theory'de e, driven by fear albümüyle e, tekrar karşımızda Pennsylvania'lı bir grup bu. Bunlar daha metalciler üçüncü albümleri e, daha heavy metal e, daha e, evet tam e, new wave of British heavy metal'a bu kadar yaklaşan grup uzun zamandır dinlemiyordum. İşte birazcık ayrı madeem var, birazcık şeyler var. E, çift gitar Nigel Holtla, evet. Rob Ballinger yani sahneleri de iyi ben livelarını da dinledim. Eğler i̇yi, mi? sahnede de iyiler. Vokalist nasıl? Biford'a biraz benzettim ben Saxon'ın. E canlı da ora geliyor mu? Hafif şey Uda, Dirk, Uda Dirk Şenker Mirşenker gibi böyle şey yok, yapıyormuş. Biraz yok. hafif... Ha, yok, o kadar yok. yani ayrıntılı bütün konser yok, yok. şeyi izlemedim ama i̇şte, bir parçayı dinledim. Yani şey... Deton olmuyor, güzel söylüyor. Ne? Çok iyi. Zaten her metalde tabii budur, budur mu yani, budur dediğin gibi. Çünkü zor vokaller bunlar, kolay vokaller değil. Bir de adam vokalisi deton olmuyorsa yemedi yanlar. de grup Blaze Bailey'nin e, vokali düz düzdür, güzeldir. O, evet. o tarza mı benziyor? Benziyor, o benziyor. işte. O... Blaze Bailey hem Tenör'e yakındır. Hem baritonla... Evet, evet. evet. Garip... Bar baritonlar tenor arası böyle garip bir yerdedir. O. Evet, garip bir yerde. Ve e, çok da iyi tekniği vardır. Çok iyi. Yani çok ben iyidir. çok beğenirim. İşte çok sorunlar yaşadı. Bir karısıyla evet, ayrıldı. Evet, evet, evet. Kilo problemi Kilo yaşadı. Problemi. Hastalıklar, şeyler. Şimdi... Hatta Türkiye'de geldi bizim Erhanlarla falan çaldı. Tabii tabii. Iron Maiden'la da Türkiye'ye geldi. Açık avati açık Evet. Ben beğeniyordum. Ben çok beğendim. Adam tıkandı tıkanacak diye bekleyip bekliyordum. Ama o öyledir. Cayır cayır söyledi. Cayır cayır söyledi adam bütün şey. Tabii ki bir brus değil. Çünkü onu duymak istiyordu. O gırtlağın vibratosunu hep duymak istiyorsun Iron Maiden'da. O olmayınca. Iron Maiden Iron Maiden gibi gelmiyor tabii insanlara ama yine de yani bence Blaze Bailey şey kötü albümlere denk geldi. Evet. Orada güme gitti aslında. Kötü yani Iron Maiden'ın kötü dönemi. Virtual Eleven'ı ben beğenirim. Bak X Factor'ü millet beğenir. Ben de Virtual 11 جيم'dır. E, ee... İkisini de çalıma ikisini de beğenmiyorsun. <gülüyor> yok beğenirim ya. Ha yani. beğenirsin ha. Orta, okay. Orta ya. Yani, tabii ki Hayır, süper yani X. Yok yani. yok yo, değil. X Factor <gülüyor> ıı, değişik bir albümdür. <gülüyor> aneyseldir Evet virtual virtual love yani benim hani daha böyle. Iron Maiden gibi Iron Maiden olduğundan dolayı belki de yani. Yani son albüm mesela çıkardıkları Hı. şimdiki son albüm. Hı -hı. Bonkal dışında mesela Iron Maiden gibi albüm aslında. Evet. Dinliyoruz. E yani parçalar. Öyle. Öyle. Bütün iyi yaptıkları her şeyi kusmuşlar. Evet. Yani tamam Otur, benzer şeyler yapıyor Oturup dinleyemiyorum. Hemen. Dinleyemiyorsun. Çünkü, çünkü hemen. artık onları dinlemek istemiyorsun. Abi ya. yani telefonumda dolaşıyor. <gülüyor> yani son herhalde 30-40 dinleyişimde açışımda Hiçbirinde ayrılmaydını seçmedim ya bu böyle utanç verici bir şey yani ayrılmaydın albüm çıkarmış ya bundan önemli bir şey var gene dedikodiye ya girdik yani parça. grubu konuşamıyoruz aynen, ama aynen. yani ayrılmaydın yani ilk parça ve o son parça Ömer yani bir tanesini bir koy, koy da bir dinle yani o bile olmadı hiç hiç yok da yok evet, hit evet, yakalayacak evet, seni evet, ama evet yok hiç Neyse. Power Theory'e dönersek işte bu da iyi bir e, metal grubu kendilerine göre tradisyonel metal yapıyorlar, hard rock'a da kaçıyorlar. 80lerde bu çok şeydi bu, bu tarz. Sınır yok evet orada evet. çok dolaşıyorlar. Evet. Bu, Örneğin Accept'in müziğine de çok benziyor zaten prodüksiyonda Peter Baltes var. Ee, yani excepte de ne dersin? Hard rock may metal işte? Aynen. tam aynen. üstünde aynen. yani. O aynen. ikisinin üstüne konan bir aynen. Yani. aynen. Yaptığı müzik hard rock'tır ama o da Türk vokaliyle aynen. metale döner. Yani, yani <gülüyor> <gülüyor> neyse yani onun için de şey değil. O açıdan Power Theory'de Arada Derede bir müzik yapıyor. Driven by Fear albümün adı Long Hard Road'da dinleyeceğimiz parçaları. tarifi gitar, gitar, gitar har rakitersi gitar, tam aynen dediğim yani, gibi ritim gitar heavy metal power metal gitaristi vokal heavy metal davulcu hepsine uyuyordu hepsine mi? uyuyor <gülüyor> artık o altta ya, düz enteresan bir grup güzel aslında şey uh, European Power doublec tak tak tak tak tak tak double, evet. evet, evet. double şeyle Amerikalı olmasına evet. rağmen evet çok iyiler. Carson lizard shoots evet bu arkadaş uh, son dönemin çok iyi vokalistlerinden biri e, kendisi gene toplamış Rami Ali Iron Mask'ten e, double da Matt, Matt Singer Neil Murray e, basta e, yani ikili çok kullanmış. basçı var abi Axel Rodipel <gülüyor> gitar bir tanesi gitaristlerden e, Erik Norlander de klavyede gitarlarda Delveccio'da var. Delveccio'da var. Delveccio evet baş şeyde rolde. <gülüyor> ee, vallahi yani, Thorsten Torst, Kone var. Yani gerçekten böyle bir şey bak, bakıyorum oh, yani arkadaşlarından sıkı yardım almış. Ne arkadaşı tüm dünyadan evet. yardım evet. almış gibi. Yani, yani Avrupa'nın hepsinden neredeyse yardım almış yani bu. Albümün adı the Day, the Day the Earth Stopped Turning. Bir kere daha bana bunu lütfen okutmayın. <gülüyor> ee, ve Carson e, Cars'ın Schulz'da e, Cry Lord Deadant Heroes Laval esas Frozen Rain Frozen Rain'de çok çok iyi vokal yapmıştı hatırlıyorum. E, ve Level 10'da e, şarkı söylemiş. Yani biraz stüdyo müzisyeni diyebiliriz. Evet stüdyo müzisyeni. E, bu iyi. ilk solosuymuş ve double CD zaten elde bayağı şey birikmiş. Eee tam bir kabile ruhuyla yapılmış arkadaşlar toplalım savaşa gidiyoruz şeklinde Aynen, kabile toplanmış çok iyi çatır çatır arkadaşlar <gülüyor> girmişler hepsi birbirinden kaliteli işini e, yapan e, şey çok belli yani bu, geniş bir çevresi bak, var. Şöyle söyleyeyim yani Oliver Hartman var Aksar Yudupel var var oğlu var yani bunların hepsini topla abi girin. Ne çalıyorsanız çalın da birleştir zaten iyi bir şey çıkar ortaya. Yani evet, grup tabii. müziği çıkartırsın bunlardan. Ama hit parça tabii başka bir şey Yok yani. hit parça. Onu, hit onu... parça onu yazmak bambaşka bir olay o yani, yani. dediğin gibi. Ee, ama Carlsen Schultz ve hatta hadi size tam okuyayım grubun adı var. Carlsen Lizard Schultz Syndicate gerçekten hani... ...iyi bir hard rock dinleyicisinin... ...hatta bir metal dinleyicisinin... ...seveceği... ...çok seveceği, yani tam bir Ama şey, rüya... ...ama şeydir... Evet. ...çünkü yani böyle isimli bir hard rock... ...en metal grubu olmaz... Lütfen. ...sendikasyon var burada... Yani... İşte sindiket, ...sendikasyon var, aynen aynen... <gülüyor> ...olmaz, aynen. olmaz, olmaz... ...kısa, öz, iki kelimelik düzgün bir şey yaptı. Kars dönüşüydü hatta. Kars yani. dönüşü project'te bir şey de yani neyse. İşte Schutz projesi. Schutz projesi evet. Schutz yani. sendikası adı olur. Bluescu gibi olmuş evet, bir değil evet. mi? Evet. Ama ben beğendim. Parçamızda The Price is Shame. Evet. Senin sen seçtin bu şarkıyı. Evet. Gerçekten bence de albümün en parlak şarkılarından biri. Dinleyelim o zaman. Devam ediyoruz. Adamda kafa sesi değil bu biliyor musun? Değil gırtlaktan, gırtlaktan çıkıyor. Gırtlaktan çekiyor. Evet, Tamamen evet. full. Gırtlak yani ne, ne biçim bir ses teli varsa adamda <gülüyor> artık. Şeye kadar uzun. Aynen e, dediğin de, de, <gülüyor> gibi ayak parmağına kadar uzuyor herhalde o ses teli. O, o, o, kafa sesine çıkmadan o gırtlaktan o sesi çıkarmak için. Abi ben gülmeyeyim i̇şte öze, ya. Özel insanlar. yani gülünce öksürüyor. <gülüyor> Öksürüyorsun aynen öyle. Evet Resurrection Kings bir süper grup. Dion'un eski gitaristi Dream Evil'da onlarca şey de ben de e, şey de çok severim. A benim duruyor bazen. Magica Magicada da evet. o, e, gitarist e, Craig Goldy'dir. Çok sevindi. Yaşlanmış ama ya Tabii. gördüm ben evet, videoları evet. yani live'larını bakayım dedim adam yaşlanmış evet, be evet, o evet. dayo odayken evet. incicik evet, külüntü evet. Külüntü gibiydi. E, Türkiye'ye geldi Magica turnesinde Türkiye'deydi. Maslak'ta seyretmiştik adamı. Sen var mıydın o konserde? Yoktum. yoktum. E, davulda davulda şey var. Dio'nun davulcusu. E, şeyde gitar Craig Goldie. E, bak e, basçıyı hatırlamıyorum. Basçı e, Jimmy Bane mıydı değil miydi hatırlamıyorum. Rahmetli. Ama e, yani müthiş bir konserdi. Bütün Magica'nın güzellerini, bütün de hitlerini çalmışlardı Dio'nun. Yani Craig Goldie'ye ayran kalmıştım gerçekten. Çok iyi gitarist. Çok iyi gitarist. Yani, yani, Tekniği falan çok iyi. Evet. E, Davulda Winnie var. Ondan sonra. <gülüyor> e, vokalist Chess West. Yani bu hem Bonham'da hem Foreigner'da hem Tribe of Gypsies'de e, vokalistlik yapmış. Süper bir vokal. Sean McNap de e, yani El her gençleri. grubun ah her grubun hani kardeşim ben iyi hard rock iyi metal yapıyorum benim iyi bir basçı ihtiyacım var o zaman Sean gelsin diyecekler. Aynen. Yani çünkü Lynch Mob, Dokken, Quiet Riot yürüyor çalıyor. gidiyor. Evet. Prodüksiyon kim? Ömer. Ben okuyamadım. Şey mi bizim? <gülüyor> ya çalmayalım abi kota koyalım ona. Ha ay haftada bir bir gruba şey verdim. Prodüksiyon Alessandro Dell'ecio'da. Ya gerçekten da, adam. Yani gerçekten <gülüyor> şey diyor beni artık. Her tarafta bu tabii ki gene Frontiers projesi olduğundan dolayı bir ucundan dokunmuş. Ben Ben prodüksiyonda artık onu yani prodüksiyon dedikleri şey şey gibi ya. Yani arkadaşlar sizi bu, toplayalım demek şey yani. yani de adam, yani. gibi evet, evet, bir şey. Evet, yani ya Gerçek bir prodüksiyondan bahsediyorlar. Bu adam bu adam anladığım kadarıyla çok etkili. Çünkü hangi birine prodükteki hangi parça. Ben de ben de sana katılıyorum. Ya Burada, bunlar bir işte içlerinden biri besteleri yapıyor. Yani bana eleman lazım diyor. Delveccio da şunları şunları topluyor. İşte... Bir de Delveccio bunlara şarkı da yazıyordur kesin. Feci üretken bir herif. Oturup, oturup bu Aa, şarkıların ya. ikisinde üçünde şi... imzası vardır 50 kesin. 50 tane grup çıkartıyor Delveccio. İşte. Hangi birine şarkı yazıyor? Yazıyor abi. Yazıyor. Vallahi garip bir yani. adam yazıyor kardeşim. Yani, yani o şey çok komikti. Geçen programda dalga geçmiştik ya adam oturdu bir de grubun solisti gelmemiş. Oturdu. <gülüyor> Orgun başında bir de. Allah'ım ya. Sesi de iyi. Sesi de çok iyi. Sesi manyak iyi ya. <gülüyor> daha, çok da iyi daha iyi sesi klavyesinden var. Klavyesinden daha iyi sesi var adamım. İnanılmaz bir tenor tenor sesi var adamım. <gülüyor> Neyse. yani Seni bugün bayağı bir güldürüyorum. Evet abi ee, ya. Ayıp yani. 70'lerin son dönemindeki Whitesnake Nazareth, işte Tabii, Ronnie James diyor dönemi, Rainbow Music. Ama daha müziği. şey, standardı diyelim. Evet Çünkü Whitesnake evet. bayağı oynak bir gruptur. Evet. Öyle düz durmadı hiç. Yani evet. heavy evet. metal, işte sleaze metal, Hard Rock arasında hep dolaştı. Hatta Blues bizim çok sevdiğimiz albümde vardır. Evet. Eee, Led o yüzden ben severim yani. Bayağı adam değişik şeyleri. O restless heart'tı değil mi <gülüyor> bizim bir Blues albümümüz? Bizim, bizim mi, Blues Rock albümü. Tam albüm o tam, o, tam. E işte Wei ile falan olduğu dönemlerde biliyorsun Silesia e kaçtı. Orada evet yani. Or Ondan öncesi rock and roll, hard rock. Tabii. Bernie Burny Burny Monster Mars dönemi. Gitarist ayrılana kadar... Ha, Doug, Aldrich Doug Aldrich ayrılana kadar, kadar heavy, metal. heavy metal yaptı. Heavy metal. Şimdi tekrar hard rock'a... E çünkü gibi. Hoxtra e, iş Daha tekrar hard rock'a rock dönecek. Çünkü Night Ranger'dan gitarist alırsan... Yani hard rock olay, olur o iş. Işte. hard rock olur. Hard rock ya ama adam her tarzın içerisinde bu söylediğimiz 3-4 tarzda geniş yelpaze... Onlar içerisinde vokal yapabilen enteresan bir vokalist yani değil bir de hala çatır çatır evet. şarkı söylüyor ben ona evet. inanamıyorum. Yani sahnede çok iyi değil tabii. Ne yapacak Ömer yani. kaç yaşında adam? 60 yani. küsür yaşında. Fazladır. Yani 65'in üstünde. 65'in üstünde. Evet da o civarlardadır Dövbe yani. Düşün de 1975'te adam 20 yaşında olsa 55 doğumlu e, 2015 60 yaşında oluyor. Ha. O zaman da 60 küsürdür abi. Olur, tamam. 3 bunu çaldıktan sonra bakarız. Bakalım pek. Oldu merak et. Resurrection Kings'te Chat West çok iyi vokal çıkarıyor yani gerçekten adam. Ama ben şey ama Crack Gold'u gene şey. Yani e, gitar daha baskın tabii. Eee evet. daha düz söylemiş. Yani ama Ne yapacaksın? Şey. Ama ne yapacaksın? Yani burada bu gitarın bu gitar müzüğü Ömer. Yani burada şey yapamazsın. Onun üstüne basamazsın. Yani e, ben bilmiyorum e, çok şey sokmuşlar onu kalıba sokmuş. Evet gibi. evet kesinlikle kesinlikle şey daha adam. E, de, sen de dediğin gibi böyle bir e, normalde deli çok. gömleğine e, deli gömleği idirmişler dediğin gibi. Yani, yani, oynayamıyor yerinde. Ama o düz vokal onun onların aradıkları işte. O da öyle olunca. Yani e, çünkü Craig Goldin'in şovu 20 küsür yıldır şey yapmıyor adam. Ee, gitar çalmıyor, yani bu tarz bir e, vokalist arıyor. Bu arada sen 64 yaşındaymış. 64. Yani. Hey, peki 65. 51 doğumlu. 51 doğumlu işte. 55 dedik, 55'te 51. Evet yani şey e, 64 gene. İyi. O, o vokali yapabilmek i̇yi. için Tabii. çok çok iyi yani. iyi yani. Bir de bu adamların yaşam tarzı ama bu adam tertemiz yaşıyor son 20-30 yıldır. Son 20 senedir evet yemiş ya. ama ondan önceki 30 senenin yemiş. yemiş. Aynen, aynen öyle aynen öyle. Bir <gülüyor> sorakçımdı. <gülüyor> <gülüyor> <Resurrection. gülüyor> <Hadi dinleyelim, dinleyelim. gülüyor> iyi iyi bir, iyi bir topluluk evet. zaten best of İnşallah e, devamı yani, gelir vokalist de biraz serbest bırakırlarsa bence daha böyle ağdalı ve güzel o Allah crack gold bir tane daha albüm çıkar mı bilmiyorum nereden esmiş de çıkarmış 20 küsur yıl sonra bilmiyorum çıkarır abi Ama o, iyi o olmuş. böyle e, sahne şeyi biliyorsun Evet. değdi mi tekrar değdi mi geliyor tekrar yani resurrection kings kendi ismini verdiği albümden living out'lu hatta dinleyeceğimiz parçaları understand Evet bir programın daha sonuna yaklaştık. Evet. Ee, artık son şarkıya geldi sıra. Selander Expression bizim e, büyük destekçimiz E.O.R. Heaven'ın yeni projesi. E, arada teşekkür edip, edip duruyoruz. Çünkü gerçekten E.O.R. Yani e. Heaven'dan çıkan herhangi bir albüm için e, şey e, telefon veya da röportaj isteğimiz... Geri Asla geri çevrilmiyor ve aynen. bir şekilde ayarlanıyor. Bir Eğer de ben... Evar Heaven e, önceki senelere göre, hani dedikodusunda yapalım, daha iyi gruplar destekliyor Tabii, şüphesiz. Artık. Yani front Kalite kafa kafa ya. kaliteyi arttırdı. Evet, çok arttırdılar. E, büyük grupları oynuyorlar. Eskiden daha böyle e, parla, parlayacağını düşündükleri grupları çıkarmaya çalışıyorlardı ama şimdi büyük şey hedefleri acayip seçiciler seçicilik acayip evet. parti dediğin gibi. Ee... Yeni gruplara da destek oluyorlar. Eyvallah. Yani onu, ama zaten... ama ama esas dediğin gibi şey adını söyle ne derler? Tanınan. tanınan e, ama bunun yanında belli bir süredir de fazla albüm çıkarmamış. Hani yeniden patlamaya hazır potansiyeli olan grupları yakalamayı beceriyorlar. Örneğin Fender Expression'ı çalacağız. Aynen. O da bunlardan biri yani e, 2012'deki albümleri ortalığı dağıtmıştı Andres Sander'in. ondan sonra ne zaman gelecek ne zaman gelecek ne zaman gelecek diye bekleniyordu Strange Nostalgia'dan sonra e, işte iki yıl sonra bir sonraki albümü geldi e, bayağı iyi yani Work of Art'tan Herman Furin e, ondan sonra Göran Niva'dan var. tabii Göran Edman Erik Martenson var. Eclipse'ten daha ne olsun yani Care of the Night'tan e, Christopher von Wahenfeld var yani bunlar gerçekten e, şey e, artık herhalde biz bu bilgi birikimi oluştu artık altı yıldan sonra biz bu isimleri artık tanıyoruz tabii, çünkü bunlar tabii. yani bizim beğendiğimiz grupların e, müzisyenleri hepsinin bir desteği var Sander Expression'a veya hatta Andre Sander'e zaten. Böyle adamların e, burunlarını soktukları, el attıkları albümde gerçekten İyi güçlü ve şey oluyor yani, yani büyük oluyor. Bu, bu müzik 80'ler müziği. Evet, aynı. Yani, aynen. O... Tam, tam anlamıyla o 80'lerin 80'lerdin. E o var. Hatta hard rock. Amerikan hard rock. Amerikan hard rock. Yani evet. Avrupa müziği değil mi? Evet. Yani ki İsveçli olmalarına rağmen ama Amerikan müziği yapmışlar ki o ruhu da yansıtmışlar yani. Son dönemde biz bir dönem o, hatta bundan iki sene önce falan, uh -huh. üç sene önce çok İsveçli grup çıkıyor ama çok standartlar hani çok kalıpsal şeyler yapıyorlar diyorduk hatırlıyor musun? Evet. Artık hani baydı yani sound evet. aynı neredeyse evet. şey disketi sokuyorsun aynı soundlı grupları işte sen hangisini istiyorsun diye şey yapıyorlar diye ama son... Bir senedir, bir buçuk senedir de çok özel gruplar çıkartıyorlar. Artık böyle daha sol, evet. daha ruhlu, daha, daha böyle... Adalı. Değil mi o Grand Design, işte Grand uh, Illusion tarzı gruplar gitti. Gitti. Yani onların zaten albümleri de birbirlerine acayip benziyordu yani. Evet. E, kendi içinde düşündüğünde... E, tamam beğendiyorduk ilk albümlerini ama ikinci albümleri bayıyordu. Aynı çünkü. Ona dönüyorduk yani evet doğru söylüyorsun. yani. E şimdi o, daha böyle evet. enteresan daha e, ilginç müzisyenler şey yapıyor. Evet. E, bir de artık tecrübe kazandılar. Evet. Kendi ruhlarını da artık kendi tarzlarını bir şekilde, da oluşturuyorlar. Bir şekilde oluşturabiliyorlar evet. dediğin gibi Aynı. katabiliyorlar. Evet. Veda edelim. Veda edelim ve e, bir sonraki programın Steve Way programı olacağını düşünüyorum. Evet. E, anons edelim. Steve Weiss gelecek haftaya ki programımızı da dinlemelerini tavsiye ederim. Güzel bir program olacak. Evet ben Ömer Şahin. Ben Cebil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uğraklı günler dileriz. Evet Sin Under Expression'ın Wonderful Anticipation albümünden You Always Run Away'yi dinleyeceğiz. İyi geceler.